İnşallah. 98. Söre Elbeyyine Söresi Bismillahirrahmanirrahim Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. İşte o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.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 halkın en şerlileri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları at cennetleridir. Allah, kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir.